Vatan uğruna ölmek, vatana can feda, vatan için canlar vermek yahut vatan için bir şey yapmak. İnsanların hemen hemen içlerindeki fıtrî bir duygudur. Vatan uğruna bir şey yapmak ve başarmak. Efendim vaktiyle biz Venediklilerle Kandiye Kalesi dolayısıyla Girit Adası'nın etrafında 24 yıl kadar savaştık. Kandiye Kalesi'nin kuşatmasını biz onlar... ...bizim kuşatmamızı kırabilmek için savaşı denize taşıdılar, diğer adalara taşıdılar derken uzun süre... ...Osmanlı Devleti'nin bütçesinde zaya zarar ve ziyan oluştu. Kandiye'yi alabilmek Girit, Çanakkale Boğazı'nın neredeyse kilidi olduğu için... E, ...oraya sahip olan İstanbul'a kadar düzce gelebilirdi. Bazen savaş e, Venediklilerin lehine, bazen Osmanlıların lehine gidip geliyordu ve bir ara... Venedikliler Kör Lazaro denilen bir kaptanların vasıtasıyla İstanbul'a kadar çıkacaklarına dair donanma hazırladılar. Ve İstanbul'a geçmek üzere Çanakkale boğazına doğru ilerlediler. Tabi Kandiye'nin bulundurması Osmanlı güçlerinin pek çoğunu denizden ve karadan orada muhasırada bıraktığı için bir taraf sayıflamıştı. Bunu gören Köprülü Mehmet Paşa İstanbul'dan kendisi bizzat Kandiye'ye, o zamanki adı Çanakkale olan, Sultaniye olan Çanakkale'ye ordularını getirdi ve Çanakkale Boğazı'nın iki tarafını tutmaya başladı. Askerleri arasında bir Kara Mehmet var idi. Kara Mehmet topçuydu. İyi hedef gözetir, iyi millem hesabı yapar ve topun nereden nereye varacağını hemen hemen kesin olarak bilebilirdi. Talimli bir gençti. Düşman donanması Çanakkale Boğazı'na doğru girmeye başladı. Adaların önünden bir hayli donanma arka arkaya geliyordu. Önlerinde bir tanesi vardı ki amiral gemisi olsa gerek Körlazaro'nun onda bulunduğu kesinleşmişti. Alınan istihbarat da böyle gösteriyordu. Derken Köprülü Mehmet Paşa dua etmeye başladı. Ya Rabbi ordumuzu Mansur ve Muzaffer düşman çizmelerine çiğnetme İstanbul'umuzu, memleketimizi vesaire vesaire pek çok duaların arkasından... Nihayet bizim düşman boğazı geçmek üzereyken Kara Mehmet artık top ateşinin zamanının geldiğini ve geçmekte olduğunu hissetti. Fakat beri taraftan köprülü Mehmet Paşa hiç ateş emri vermiyordu, hücum emri vermiyordu. Dolayısıyla bir taraftan kulağı paşada, diğer taraftan eli fitili ateşlemek üzere öylece beklerken bir an fırsatın geçtiğini düşündü ve artık şimdi de ateşlemezsem bir daha bu gemiyi durduramam diyerek fitili ateşledi. Top, gülle gitti. Kör Lazaro'nun amiral gemisinin bacasından içeriye güm diye girdi. Bacadan içeri girince oradaki infilak cephaneliği patlattı. Cephanelik etraftaki diğer gemilere, donanmanın diğer gemilerine sıçradı. Gemilerden iki tanesi daha orada Kendiliğinden denize gark olduğu alevler içerisinde. Kara Mehmet bilmiyordu ki tam kendisi ateş ettiği sırada köprülü Mehmet Paşa da ateş emrini vermişti. Fakat bunu bilmediği için kendisinin cezalandırılacağını düşündü. Uzun süre bundan tedirgin oldu. Köşe bucak kaçtı. Fakat sonunda ordugaha çağırdılar. Gel bakalım paşa seni görmek istiyor dediler. Paşanın huzuruna çıkarken korka korka çıkan Kara Mehmet... Paşa onun alnından öpüp hediyelerle donattığı zaman bu vatan uğruna neler yapabildiğini ve bu yaptığının nasıl kabul gördüğünü herkese ilan edercesine şehadet getirdi ve oracıkta öldü.